İmranlı ilçe merkezinde bir evin yakınlarında görüntülendi. 25 Ocak'ta yaşanan olayda yeni mahalle civarında bir evin çatısında olduğu görülen Vaşağ'ın fotoğrafları Serdar Soylu tarafından çekildi. Soylu, Vaşağ'ın ilçede görüldüğünü öğrenince evin olduğu yere gittiğini, yakınına kadar gidip fotoğraf çekmeyi başardığını söyledi. Fotoğrafları çekildikten sonra bölgeden uzaklaşan Vaşağ'ı araştırmak için Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yapılan incelemelerde Vaşağ'ın sadece izlerine rastlandığı belirtildi.